Bismillahirrahmanirrahim. rahmandır Konumuz Peygamber Alemsamızı terle sevmek imanında gereği bu. Dini bize tebliğ eden Peygamber Alemsamızı terimizler. Bize tebliğ eden böyle. Kuran insanlara gelmez kuran gelir. Kuranca Peygamber'e gelir. Peygamberler İnsandır, beşerdir, ama onlar ezelde, ruh aleminde peygamber onlar böyle. Onun ruhu halleri, benim daha güçlü kuvveti onlara göre. İşte Metleri gören, onlara konuşan, ona konuk alan peygamber azazerdirdir. Bizim elam buyuruyu, Azap Suresi ayet 5'te Bismillahirrahmanirrahim enli bir ölüm öyle nebi nebi peygamber Peygamber farş aslında Türkçenin yok karşılığı Arapçası nebi resul gelir Arapçası nebi resul gelir Nebi kendisine kitap verilmeyen peygamberler Onlara kitap verilmez Önceki Peygamberin şiata bağlı olan debiler, bunun çoğu endiia gelir, tekili nebidir. Resul ise kitap verilen veya da yeni şiata verilen Peygamber de böyle. Bunu çoğu Resul gelir, çoğu. Bunun Peygamber ise farşa Peygamber, Nebi karşılığında olmuş oluyor bunun karşı yok Türkçemizle böyle. Burada ennebiyü de laamı tarif var. Yani nebiyun olsa sır peygamber verir. Yani, belirli olması peygamber. Burada ennebiyü geliyor. Ennebiyü belirli bir peygamber anlamına geliyor. Yani şu peygamber. Kimdir bu? Tabii Kur'an-ı Kerim nazil o zamanlar Hey peygamber yer üzerinde bizi pek rahatsız ederler bana. Ne de ne peygamberimiz evlâ bil mü'miniyle. müminlere daha evlâ, daha üstün, daha sevgilidir. Minere pişseyim kendi canlarının nefislerinden. Ayet-i kerime. Allah böyle buyurdu böyle. Demek ki peygamber Ali kimlere müminlere amak. Müminlere. Bu ne anlamına geliyor? Eğer bir insan peygamberi nefsinden çok sevmiyorsa o gerçek mümin ol, olamıyor. Müminlere peygamber asasını nefislerinden, canlarından daha evli, daha üstündür. Vezvacühü ümmatühü, onun zevceleri de hanımları da müminlerin anneleridir. Zevceleri de. Mekke-i Mükerreme'de müşrik mümin var Mekke-i Müşrik mümin. Arada başı yoktu böyle. Medine'ye gelince orada bir hırda çıktı. Münafık denilen münafık. Münafık işi kafi inkarcı işi. Fakat gereği gereği çıkarı gereği işte duruma göre, şartlara göre kendinde de Müslüman gösterir dışı şey ile. Hatta namaz da Şunu bunu yapar. İçi kafirdir ama Münafık şu anlamaya geliyor. Nifak ayrılık çatı anlamaya geliyor. iki yüzlü yanı böyle. kafirle beraber onlara beraber olur. Müslüman da Müslüman gibi görünür böyle. Medine-i Münevvere'de münafıklar çıktı, ortaya çıktılar böyle. Niye çıktı bunlar? İslam öncesi bunların Medine'de ağırlıkları vardı. İleri gelenleri Medine halkının, eşrafı bunlar Medine halkının ve aşiret değiştirir şunlar bunlar. Bunların bir ağırlığı vardı Medine Münevvere'de. E, peygamber Aleyhisselatı gelince Medine, Medine Münevvere'ye bunlar tabi e, gölgede kaldılar. Yerde kaldı bunlar. Halk misli, İslamlaşınca bir peygamber varken kim var? Oradan da bakar beni. Bir, bir peygamber varken böyle. Bunların da bir başı vardı, adı abla bir üvey diye. Bir bakın başı kendisi de, Bunun ağzından şey büsür çıkıyor. Yani Terbihli bir kişi tabi. Ayşe, Muhammed ölünce Ayşe bir ancem diyor Ayşe validemi Böyle, açık konuşuyorlar böyle. Muhammed ölünce Ayşe'yi, Ayşe validemizi diye piramizi onu bir ancem diyor. Tabii Peygamber tabii Ali Şah'ın kullanı tabii üzülüyor böyle konuşmasını, belem haram kıldı belem buyurdu ve ezvajü hü burada zamirdir o Nebi'nin Peygamber'in zevcileri de ümmatü münel annesidir nikah düşmüyor müminlere nikah düşmüyor böyle. Peygamber'in zevcilerini kimse alamıyor böyle ama kızları, kızları tabi düşüyor en böyle. Kızlar düşüyor. Mesela Fatma Alemin Aslı, Ali evlendi mesela, Düşüyor onların şeyler böyle. Kur'an'da hemen her ayeti kerimenin açıklaması hadis-i vardır böyle. Hadis-i şerif olmasın, anlaşılmaz Kur'an'ın ki Hadis-i şeriflerle. Çünkü Peygamber Aleyhisselam de Cevâb-ı danışırdı. Bazı konuları Cevâb-ı Aleyhisselam'a danışırdı. Kur'an tebliğ edince, tabi kelimelere tebliğ edince, ona bazı şey sorurdu. Bu uygulamalarını sorurdu. Peygamber Hazreti Hazretleri açıklamış oluyor. Buyrun Hazreti Hazretleri Hazreti Buhari Müslüm'de Nesl-i İddin Bağcı'da. Yani çok kuvveti Hazreti Hazreti. Daim ve Eha Düküm. Peygamberimiz sen biriniz gerçek mümin olamazsınız. La <gülüyor> yü'minuh. Sen biriniz gerçek imana eremezsiniz. Kemal eremezsiniz. Hatta ki valideyi ve ve nad Ta ki o kişiye valideyi babasının annesinden evladından daha peygamber benzeri olmadıkça o kişi gerçek mümin olamaz. Demek ki bir insan ebeve beyninden, annesinden, babasından, evlatlarından fazla peygamberi sevmeyince gerçek iman elemiyor. Yani anne baba bir tarafa, evlatlar bir tarafa, peygamber deyince o başka farkı. Yani kişi, işte acaba annesini mi ölsün, peygamber mi ölsün? Oğlu mu peygamber ölsün deyince, yani oğlu da feda olsun, anı o fedası olsun, feda olsun, peygamber farklı ödeme peygamber. Bu nedir? İmanın gereği bu. Zekim <Gülüyor> Aleyhisselam Hazretleri bu hadislerine buyurunca meclis-i şerifte Hazreti Ömer Hazreti Ömer Hazreti Ömer içi dışı tam bir. Böyle. Açık konuşan, açık süzdü otorite bir yapış var Şuna buyurdu. Ya Resulallah entehabbile yemin beni cembeyk. Ya Allah sen de bana şu anda her şeyden daha sevgilisin. Ancak illa nefsi beni cembeyk. Ik. İkemden aramdan nefsin canım dedi böyle. Havsus Hamer kendi ölçtü şöyle böyle. Annesi bir anda, babası bir anda, evlatları bir anda, torunları bir anda, zevcesi bir anda, hepsi bir tarafta, malın mülkü bir tarafta Hepsinden sevgili restorasyon böyle. böyle. inandı kendine böyle. Yani baktı ki canı biraz tatlı göle kendine canı ver sanki böyle. İlla nefsi beni cembeik. Yani burada ya Amer ve min nefsik ya Amer nefsinden de canı fazla olmayınca imana gene tam zirve ulaşamaz. Hasim An-ebi kendine baktı şöyle bir diyelim bin cana feda edecek o Resulullah'ın da böyle o hale geldi, şöyle böyle ve min nefsi ya Resulullah dedi böyle böyle canımdan daha tatlısı sanma ya Resulullah'ın da böyle böyle bu ya Aleyhisselam Aziz şu anda imanın tam kemalı zirve ediyor böyle böyle canımdan da fazla ondan sonra bu canman sıfatı Peygamber'in şeyleri Aleyhisselam Aziz'e terini daha bir şey örnek vermeyince bunu insan anlayamaz birdenbire. Mekke'ye mükerreme döneminde 10. yıllar peygamberimizin nübüvetinin Hazreti Atice validemiz vefat etti. Üç arayla amca Ebu Talib vefat etti. Peygamberimizin bunlar destekçileri böyle güçlü kişiler bunlar Mekke'ye mükerremede. Bir amcası Kuyuş'un reisi, kabile reisi. Ağırlığı var. Biri hanımı zevcisi ama onun da ağırlığı vardı Mekke'ye Mekke, Mekke, Tüccar çünkü zamanında. Peygamber'i tesir eve gelince. Peygamber'e artık Mekke'de duramadı böyle. Baskı, işkence, zulüm, hakaret böyle. Kimseyi görüştürüyorlar böyle. Ama Peygamber'e kendisi çekilemez. Yani diyemez böyle. Ben söyledim ya diyemez. Peygamber'e böyle. Bakın Peygamber böyle böyle. Çıktı işte mesela gününkü de burada, bilmem nerede çıktı böyle, merkezde çıktı böyle. Hey insanlar şöyle şöyle bakalım, tebrik bakalım böylece. Peygamber her türlü şartlarda böyle. Yani şart nasıl olsun, tebrik böyle. Benim Aleyhisselam da çarşıda gezerdi, bakardı yeni girenlere. şöyle buru, Ya yünna kullu lâ ilâ Allah, tedukulü cennet. Hem gidiyor böyle yollara böyle. Ya eyyühennaz, ey insanlar, huyla illallah, deyiniz, diyete girer, girer, yani böyle Amcası Ebu Talib, Ebu Leheb, Amca, Ebu Leheb, o da amcası, Ebu Leheb, arkasından gelir de, ey insanlar bunu aldanmayınız, haşa bu mevcun derdi böyle. Hatta bana taş peygamberi böyle. Hem yeğeni peygamber, yeğeni peygamberi böyle. Amcası oldu halde böyle, o kabileye çalıyor üstelik bir de, Taş atardı. Batı ve Aleyhisselam Hazretleri artık Mekke'ye mükerremede tebliğ görevi artık yapamıyor artık. Ayaklara kanıyor, taş atıyor, topuğuna vuruyor, ayaklara kanıyor, kan içinde kalıyor. Yapmıyor artık tebliğ görevini. Hadis Zeyd'i aldı. Zeybin bin hariçte. Hadis Zeyd. Kim var Zeyd'in muhtemelen? Kur'an'la tek bir işçi hesap eden Kur'an-ı Kerim'e 124 bin sahabe var. Kur'an-ı Kerim'e tek onun ismi geçiyor. Tek onu böyle. Zeyt ismi geçiyor. Asaf suresinde böyle. Geçiyor. Onu geçiyor. Zeyt. Kim bu Zeyd? Hadise-i Validemizin yeğeni bir yere gitmiş Mekre dışında. Üç tane kül almış geliyor. O zaman köle hayvan gibi satıyor yani böyle. Eli kolu bağlı şüpheliyor şey böyle şey. Üç tane köle getirmiş. Dedi ki peygamberimizin peygamızın hanımız dercesine hatsevalimize bunun birini al seni de edeyim hediye diye bana. Aldı zeyid aldı böyle. O da böyle. Aldı. O da bunu peygamız e hediye etti. Ol gibi böyle. Dedi ya riyasiz bunu bana yeğenim verdi hibeti ben sahib edeyim buna. Böyle. Hz. Hz. tabi bunu aldı. Peygamber olmuş oluyor yani şu anda. yandan olmuş oluyor. Kim bu Zeyd? Bunu o tabi köle tacirleri vardı. Yahut örgütler, terör örgütleri vardı. Köle kaçıranlar böyle, satanlar bunlara böyle. Baskın yapıyorlar. Hz. Zeyd anası giderken bir yere bunu hemen kapıyorlar. Atı koyup kaçıyorlar böyle. Götürüyor bunun başını satıyor böyle. Kölleşiyorlar. Tabii annesi devamlı göz yaşıyor. Kolay bir insanın yavrusunu kıza kaçırıyor erkek kaçırıyor Yani o dönemde. Kolay bir insanın yavrusunu kaçırıyorlar. Kölleştiriliyor, kölleştiriliyor. Yani Kölleştiriliyor. Hayvanlaştırıyor böyle. Devlete kalk kalk böyle. Annesi göz döküyor. Babası ağlıyor. Babası bu defa alıyor kardeşini yanına. Yine yani Zeyd'in amcası oluyor, karışlı alıyor. Ne kadar parası varsa, altınadan paralar, gümüş paralar, onlara koyuyor heybesine, atına. Başlı dolaşma arabısına, kabile kabile. Onların kabilesinden Mekke gelenler olmuş, Zeydi görmüşler, Mekke'li kabine orada haber veriyordu bunlara. Zeydi olar Mekke'de. Hemen atını sürüyor kaç bin yol geliyorsa, nereden geliyorsa çölü aşıyor, ekeğe geliyor, soruyor soruşturuyor, buluyor böyle. Kimin bu kölesi? Muhammed'in, o zaman daha peygamber diyor, peygamber muhtemelen. Tamam mı? İnsan ama bizim gibi değil ama tabii. Eğliyordu, üstü on duvar da genişti böyle. Peygamber geldi, dedi, Ya Muhammed, aleyhisselam, ismin tabi ölmüş. benim oğlum senin kölenmiş, kimse oğlun? Zeyt, Evet, tamam, emyandı böyle. Annesi uyku uyuyamıyor, yıllarca olmuş ama bu, gözleri döküyor, yemi içmiyor ve aynı şekilde babasıym böyle. Bak senin yavrum böyle olsa sen ne yapardın? Ne olur? Neyse bunun değeri, parası. Ben sana parasını vereyim, sen bunu bana vermesin böyle. Bu nasıl amadetire? Peygamber dilem bakınız? tabii ezelden ruh Peygamber. Huh. Bir de ki Zeyd'i çağıralım buraya, onu buraya çağıralım, ona soralım, İsim beraber bu böyle. Ona beraber soralım, eğer sizi tercih ederse bir şey istemiyorum, alın götürün, sizin olsun böyle. Yok ben burada kalacağım derse, ona vermem. Tamam dediler ya, gitmez mi anası basit ediyor tabi ya, Köle orada, istemiyor istedim tabi, sevindi işte babası amcası. Diye ama çar bakalım ziyat, çar geldi ya gel bakalım ziyat, otur bakalım. Bunu tanıyorsun, tanıyorum ya, tanıyorum evet ya Muhammed'e söyle. Bu babam, bu amcam. Babına size alma gelmişler buraya, alma buraya gelmişler. İstersen ona abi git, hürselbersin, hiç istemiyorum böyle. Zelibersin böyle. Eğer burada kalmak istersen bırak o zaman göndermem. Ne diyorsun? Şöyle bir durdu böyle. Bir babasına baktı. Babası tabii gözüme bakıyor böyle. Tabi yavrusu onu teşhede böyle. Amca'sı öyle bakıyorlar. İşte bir peygamber ona baktı baktı. Dedi ya Muhammed ben burada kalacağım dedi böyle. Ben sensiz yaşayamam dedi böyle. Daha peygamber değil bir adam var. böyle. Ama ahlak e, ahlak peygamber. Ahlakı ahlakı evler üzerine makamı aslattım onlara böyle. Benim makamım irasal dünya makamı Öyle makamda. Demek ki peygamberden bir feyiz, ruhu, zevk alıyor peygamber. Bak onun yanında böyle. Daha peygamberlerin usulen, usulen köle, usulen kölesi böyle. Ama peygamberin canı aslında böyle. Kati incitmiyor, gönül kırmıyor, yedini yediriyor, yattı yere yatırılıyor böyle. Elkçe bakıyor. Baktı ki peygambersi yaşayamayacak. Babası şaşırdı. Oğlum Zeyd, sen ne yapıyorsun bu şekilde? Bak annen ağlıyor sene Baba annem ağlıyor. Tabi annemdir böyle. Severim ben de onu. Üzülürüm ama diyor. Sen babam sınama diyor. Ben diyor Muhammed'si yaşayamam böyle. böyle. peygamber sevgisi. Düşünün daha peygamber diyorum zaman böyle. Sonra tabi peygamber verilince aldı aldığı bir alesantre bunu Mekkeli yanına göre yapamayınca artık, aldı bunu Peygamber sertleri Taif'e gitti Taif gitti böyle. On halka çağırmaya başladı davete başladı bir ay. İşte çile bu da Peygamber çilesi mutaney böyle adam. Çilesi böyle dedi i̇şte bir ay bir pekişi bana gel önüne bak bir Peygamber en güzel konuşan en iyi anlatan konuğunu açıklayan böyle kişi kıymet sahip böyle. Mucize sahibi böyle. Her imkanı var. Ne gerekiyorsa her şeyi var. Karı insanda her şeyin ciğerini, kalbini okuyor. İçinin içini görüyor. Bir ay bir tek kimhane gelmedi böyle. Artık kızılar başlar kovmaya git buradan böyle böyle. Tavuğu gene yalvarıyorlar böyle. O taş almışlar ama Taş bakmamlar böyle. Zavallı zeyt kazansızlar böyle. Taş bakıyor. Hemekine siper var, böyle böyle. Mesela biz elimiz olmadan insan bir sakını taştan hani öyle, hiç kımıldamıyor böyle. Başına geldi, yüzüne geldi, yanaklarına geldi her dakika mesela geldi, bu şekilde tabi çekildiler, gittiler. Yani bu bir bak nedir de bu Azizim bu, buraya imtihanı nefisinden canından çok burada Peygamberi seviyoruz belki böyle. Allah Azze ve Celle. Bu tarvibe de savaşırken. Hazreti Talha bin İbu Edillah. Aşağı en beşlerden yani. Yani müjdeylerinden böyle. Hazreti Talha bin İbu Hazretleri. Batı gibi bir müşrikin biri kılıcı kaldırmış Resulullah'a. Vuracak böyle. Kılıcı böyle. Onun da elinde kılıcı yokmuş zaten böyle. Kalkan yok böyle. Neyi var? Eli var. Havucu var böyle. Hemen tuttu eli ve kılıcı alın böyle bak. Kılıç onun elini kesti. Eli çabak kaldı. Lütfen böyle. Candan çok peygamber sevin aranız muhteremler. Yine bir, bir kadından bahsederim, sahabeden kadın, sahabiye kadın derler. Sahabe kadın. Sahabe kadın arasında da çok mücahide var, mücahide. Kadın mücahide bu anda böyle. Umut scileyim. Gün böyle. Ümmü-i Hüram gibi. Ki Kıbrıs'ta şehit duruyor. Ümmü-i Hüram dediğimiz öyle. Halaston diyor böyle. Larnaka'da. Oradanın türbesi Larnaka'da. O da şöyle oldu muhtemelen Ümmü-i Hüram, Haz Enes'in de tehlisi oluyor. Haz Enes'in. Haz Enes. Enes Zeghanımızın yanında 10 yıl kalan böyle. kişi böyle, Onlar tehlisi oluyor. Ümmü-i Hüram'a satın. Peygamber onlarla onlar da akrabalık peygamber. Süt teyzesi oldu peygamber de böyle. Aleyhisselatı derinin. Bazen peygamber eline giderdi böyle. Yani bazen. Mahrem olduğu için de Bir gün gitti Aleyhisselatı oraya. Tabi daha başka bir orta yoldan. Aleyhisselatı derin şey bir daldı böyle. Peygamber ise böyle daldığı zaman kimsesi çıkarmazdı. O uykulu uykulu da vahy için uykuları böyle. Onların gözü uyurur, kalbi uyumaz. Bak, gözü uyurur, peygamberi buyurarsın böyle. Gözü uyurur, kalbi uyumaz buyuruyor. Allah Allah. Kalp uyumuyor. Ne anlamı geliyor bu? Biz böyle. Yani kalp gözüyle her şeyi yani görüyor böyle. Yani bu göz kapanır. Fakat kalp gözüyle cemaati görür, doğru öbür tarafını görür, konuşursunuz gibi böyle, böyle. Kalp gözüyle bak. Ama beynini dine de böyle. Uyku gerekiyor peygamberde, beyin dinleniyor, ama gafil olmuyor. Peygamberde. Neyse biraz sonra uyanıdı, bir gülümsedi. Sordu her Ümmü ümmi firamazetleri. Yarısıyla Allah, hayır neye ne gülümsedi? bir şey havanda. Bana, bana merhum verdi, ümmetimin deniz savaşını ne gösterdi? Deniz savaşı ya. Döndü, olmadı mı? Sorulacak böyle. Osmanlı'nın zamanında olduğu bu. Halepelerinde oldu bu. Deniz savaşı. Bana de Rabbim, ümmetli yapacak deniz savaşına gösterdi bana Rabbim dedi böyle. Kim o savaşta bulunursa onların alacağı mükafat sevapları, faziletleri. Onu peynir bahsetti böyle. Şimdi bir insan karada şehit olsa savaşta, bir denizde olsa, denizde iki katı alıyor, iki şehitse alıyor. Denizde, deniz böyle kararlar mı böyle? o geniş katlarına sırayan peygamber. Bahsedince ümüram. Ama mücadele kadınlar böyle? Mücahide kadınlar böyle? Çekilmeyen icabında savaşa giren kişiler bunlar böyle, böyle kadınlar. Yarın oldu ve ben de orada olayım. O savaşı ben de olayım. sen bir şey demedersin böyle. Demedi. Gene peygamber oturdu, daldı gene böyle. Yemeyenken Haşlı gözüne dedi Rabim bana dedi o savaşın bütün ayrıntısını ayrıntısı gösteriyor. ayrıntısı böyle. Yani kim o savaşçı olacak? Nasıl olacak? Nasıl olacak böyle? Yani hepsi beni gösteriyor böyle böyle. O şey böyle. Yine o kadın Hazım Miran yarışınla ben de orada olayım dua et. Dedi bu ente fiyasen orası varmıyor böyle. böyle. Sen orasın böyle. O savaş olacaksın böyle. Çıkarma yaparken gemiden karaya altın bir ses ayatakları bir şeye düşeceksin, şey doyursun bu nöbetler böyle böyle. Buyurdu. Bakın bu senelerde kaderini bize verdi. Buna biri kaderine bakmak gerekiyor böyle. Bak deniz savaşı da, o zaman da olmadı Osman, Mavi, o moda böyle. Beyan çok sonra Hasan halifesi zamanında Hasan ağabey o zamanlar Şam'dan validi böyle. Şam'dan gittiler Kıbrıs'a. Kıbusa savaşına böyle. En yakın yeri tespit ediler. Oradan geminin ilk defa deniz savaşı oluyor. Böyle, ilk sahabeler için. tabii o savaş gibi Acemili oluyor. Olmuş oluyor. O zaman Kıbrıs Roma devleti Roma askeri var orada. Gemilerle çıkan yapılıyorken azüm mihramda da korusuna beraber orada öyle mücadele atabiliyor bak. O da iştahak ediyor. Ama o da kaderde var bak böyle. Orada şey olacak böyle. kadar türbesi vardı. Ben tam gitmedim. Orada türbesi bir de birden bahsedeyim inşallah Ümür Ümara zettir. Ümür Ümara, aslında nesibe. Arap'ta bir şey vardır, lakap denir, künye denir. İlk çocuğun ismi anlamında böyle. Mesela peygamber ilk oldu Kasım'dı, derdi Ebru Kasım denir. Ebru Kasım böyle. Ümür Ümara, Ümaren annesi ana göre Ümür Süleyin, Süleymin Süleym annesi böyle adı Nesibe Ümmü İmare. Lakabı Uhd harbine gidilecek Uhd harbine Cuma Hamz'ı kıldım bedenimle Oradan savaşta orada gitti. Bu da kolyasını iki de oğlu varmış. Bunları hazırlıyor. Bunlara yardım ediyor. Ama yavrun savaştan kalmayın sakın böyle. Bak Resulullah Savaşa gidiyor. Güneş altın savaşa gidiyor. Siz de gidin Ertan Umut'a tamını teşvik ediyor. Hazırıyor bunları. Giyinir, kuşandırır, gerekeni yapıyor. Kılıçların şeyini veriyor. Korasyon değil, diyor. İki oğlu var. Amr ile Habib adında. Onları gönderiyor. Ersin Cumartesi'nin savaşı oldu. O gün olmadı savaş. Şimdi Cumartesi'ne kalktı. Evde yok. Resulü yokmediğini de ye. Gerçi yakın mı Uğud, Medine'ye ama savaşta peygamberle. Düşünür ki Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın Habibi, rahmet olan bir rahmet olan bir peygamber. Uğud'da, güneş altında. Düşmanla uğraşıyor orada. Evde oturacağım burada böyle buyurdu. Böyle. Kalktı bir kırba diyorlar. Dereden o zaman kapalı böyle su koymak için. Kırba su, su aldı. Yani susayanlara, yaralılara su verim diye. Bir de yanına bezer aldı. Merhem aldı yanına böyle. Yaralıları sararım derdim böyle. Öyle yapardı. Kadınlar yaparmadı böyle. Yine savaşa merhem yapardı. kendi iyi yapardı. Merhem yaparlardı. Bazı otlardan, bir kere şunlar bunlar da yaparlardı. Ama çok te te tesirli yaparmadı böyle. Ya yani şaşkınlarım böyle. He yani ok yarası. Yani ok yarası, ok tabi giriyor. Ok kolay giriyor ama ok çıkar çıkamıyor. Ok çıkmaz doğru böyle. Nasıl olta gibi yana dışıları böyle böyle. Deliğe nasıl çıkarılabilir? Parçalıyor böyle. Böyle biri bir şekilde okuyor böyle. Birisi de öyle yapıyor böyle. Çekerken böyle parça çıkıyor, Açıyor dilim böyle böyle. Gerin giriyor tabi. Onun yaptığı merhemleri, onu çabuk kapatır böyle. Kapatır böylece. Bu Hazreti Nesiba hanımla Halnda Raasereleri de Bezir alıyor salmak için verem alıyor su alıyor u da geldi Atı savaş oluyor o anda e, Müslümanların savaş oluyor devam ediyor kendi oturup bakıyor su isteyen şey yapana veriyor belki yanıyorlar bir şeyde bir ara okşular te terk edinnce arkadan bir kuşatma oldu Albani tarafından, attılar kuşattılar. Şu ters döndü böyle. Ordu birbirine karıştı. Bir, yani bir yarı hezimete dönüştü. Bahattı diyor ki, Hazreti Resulullah dar bir durumda. Az insanın yanında onu koruyanlar böylece. Hemen bir şehit olan bir şehit kılıcını kaptı. Kaptı, kılıcını kaptı gibi Resulü önüne geliyor. Baktı ki kurası ileride. Zeyd bin Amr tahlina gel. Buraya gel. Oldu Abdullah Habib buraya gel bakalım. Resulü şahı şey yapıp şey böyle. Işte. Kendi oradan muhtemelen böyle. Savaşta girdi. Bir müşrik bir müşrik direkt Resulullah'a doğru geliyor. Peygamber'e böyle geliyor. Onu öldürmek için geliyor. At üzerinde. Bu tabii yayan yerleri bu. Hemen müşrike böyle kılıç salladı. Başı yukarıda. Yitmeyi tabi başına böyle. Ayağını kesti böyle. Ayağını kesti. Düşürdü onu böyle. Düşürünce bir de başına kılıç vurdu. Onu öldürdü böyle. Arkadan biri geldi. Bir melun. İbni Kami'a Adene bir müşrik. Azim bir müşrik. Andışmış peygamberi öldürmek için böyle bu. Mekke'de. Buraya gelirken daha. İbni Kami'a denen meşruf, melun böyle kafir. Atına binmiş, ya o ya ben diye böyle. Ya öleceğim ya öldüreceğim böyle böyle. Geliyor. Hazinesi bana ona çıktı böyle karşısına böyle. O çıktı. Tabii başka saldırıyorlar diye çık bakıyorlar. Ona çıktı. Üç tane böyle kılıç böyle. Ama zırh gibi üç tane. İki gemi, bir zırh giymiş. Zırh. Şerif tabunday böyle. İki tane zırh giyince kılıç kestiremedi bana böyle. Üst tane vurdu, o kadar vurdu. Kestiremedi pas üstlerinden Hazreti Hanım'a omuzuna vurdu. Omza keşti bayağı böyle. Birkaç tane yaralandı. Kan emişleri kaldı. O Me'dün ne yaptı? Hazreti Musab'ı öldürür mü teber? Musab, Musab Umeyr böyle. Usabi Umeyr Hazreti böyle. Yani Medine'yi iyi böyle. Yani Medine'ye gö özel gönderdiği tebrik gönderdiği Usabi Umeyr Hazreti böyle. Gençti kendisi. Hazreti Musab Zürgince başından müfre giyince aynen peygambere benzemiş bu sefer. Ayrılmış onu böyle hemen böyle. giyince böyle. İbnü Kabia da ben bekleyen falan bile peygambersin seni böyle. Musab böyle zırlık şere müfre görünce bu Muhammed'dir diye ona, onu öldürdü abi. şeytan oldu böyle. Tabii ondan sonra kanında onlar şahıhta bunu ölmedi gel de mi dersin yallah orada. Bu arada çok karışıyor ortalık. Hep Peygamber'e cümle diyorlar. Bu hasretli nesibe hatın kanları akıyor tam böyle, böyle. Kanları akıyor böyle. O durumda. Öyleyken durmadan böyle hem savaşıyor hem Kore'si de iki olduğunu böyle. Abla sen buraya gel. Habise buraya gel. Zeyse buraya gel. Koş şöyle. Durmadan bu şekilde. Savaş yırken Peygamber hastaları onlara başlayalım ben. Allah'ım bunlar cennete bana komşu öyle. Yani hem az nisibe, iki olunu böyle. Allah'ım bunlar sen bana cennete komşu öyle bak. Cennete komşu öyle muhtemeler. Yani cennet için cennet var böyle. Nedir bu? Peygamberle komşu muhtemeler böyle. Devamlı görmek peygamberle. O var mı böyle Bak Komşu Peygamberse peygamberle böyle. Böyle, böyle. böyle, böyle. Allah'ım sen bana bana komşu öyle. Nisan duydum. Allah'ım bana biter biter, biter biter Allah'ım Ya dünya istiyorma tabiyle? Bir şey istiyorma tabi bundan sonra Allah'ım dedi böyle. Dünyaya çalışacağım. Bu bana yeterli ne hatır Hep sahabelerin üstekleri, duaları peygamberle komşu olmakta. Ama her şey nasıl? On diyoruz. Saadet olsun hatır böyle böyle. Peygamber komşumu cennette, devamlı görmek, sohbet dinlemek şeyde. Cennetten de tatlıdır. Cehennet'in tatlı böyle. Resulullah'ın sohbeti böyle. O fiil ruhsal özellik ruh böyle. Ruhsal özellik maddeye geçer. Bir insan manevi fiil alsın, ruhsal bize ev kalsın kişi, aşkullah, Resulullah aşkını talsın kişi, her şeyden geçer. Böyle böyle. Bir anak daha vereyim inşallah. Azimullah Habeşi, yani, peygamber sevgisiyle ilgili böyle. Yani, biz ne, nasılız? Neredeyiz? Onun nasıl nerede? Öğretmen bana. Bir Habeşi. Yani Habeşli. Bana geliyor. Habeşi sanıyor böyle. Köle ama. meki köle. Kendisi. Bu ilk Müslümanlardan böyle. İlk Müslümanlardan böyle. Bunun da tabi sahibi var. Kölenin sahibi var. Bir bin Halep denen bir müşrik. Azgın bir müşrik. Bunun sahibi. Bu imanagan duyunca bunun buna baskı yaptı. zora dönderten, derken dönemedi. Dönemesi yok yani. Etine kanıştırmış da bu şekilde. İçkenceye başladı. Mekke dışına çıkardı, çöle çıkardı. Aç susuz böyle. İçkence o kadar böyle. Dönmeyince bir taktılar boynuna İpçiliklere verdiler. Koşuna bakalım dediler böyle. Üç gün aç kalmış susuz. Üç gün bak. Üç gün güneş altında yanıyor. Çöl yanıyor. Güneş altı üç gün aç susuz kalmış. Artık bitkin bir hali artık girecek. Çünkü onu koşuyorlar böyle. Müşrikler bak, gülüyorlar onlar böyle. Artık düştü, düştü artık böyle. Artık halen düştü ancak. Çekiyorlar. Toplanmışlar. Kimi gülüyor, kimi tekme vuruyorlar böyle. Müşrikler Halim ve Kırsız'dık Kıralıkları böyle. İçeri karşıdan baktığı bir kalabalık var. Müşrikler gülüşü var böyle. Merak etti. Gidip baktı. Bir daha beşli yerde yatıyor. Artık kim bir halde? Ehad, ehad, ehad. Bir, bir Allah, bir Allah. Bir, Allah, bir. Az ses çıkıyor bu şekilde. Dedik ki übeye sahibine sen bunu dedi, satar mısın bana? Köle ya, satı ben. mısın sen buna? Satarım dedi böyle. Kaldı. Ne istiyorsun? Hazreti bir kölesi vardı. Amir isminde, Hristiyan'da mı bu? Müslüman diyor bak bana. Hristiyan'da ama ticareti bilen kişi. Hazreti Bekir'in bütün işi o yürütüyor. Gayet dürüstmüş ama, iyi mülkenizde. Ama Müslüman olmamış mı? Bak Hazreti Süleyman Hazreti onu zorlamıyor bir soluk Allah. O da böyle. Bak Hazreti Süleyman onu zorlamıyor böyle. Takip ediyor, anlatıyor, davet ediyor. Kendini yapıyor Königs'te ne? Ama sever o böyle. Kalkığını dövmüyor. İşini yapıyor onu böyle. Bak böyle. Yapıyor onu. Bu Kürt'te de herkesin kedin gözü an bekiyor mü İşini görmesi için böyle. Çok becerikli böyle. Ticareti ben köleymiş. Abi zamanla köle Zamanında zamanla. O köleleşmiş bir ikisinin bir üvey, evv dedi, übey, e de, o amuru bana verir de böyle, buna beden. Bir de on altı üçüncü sen bile, on altı üçüncü Tamam. Hemen çıkarıp para böyle, bir iki yüzde beş o aşeri on tane al al bakalım, çağır mı gez, ambal gez bakalım, çağırlar al bakalım böyle. Hazreti kişinde kaldırı bir alayden üvey gülür satan yani işe bana, bekir be. Ne oldu? Ben senin tüccar büyüdüm böyle. Yani tüccarını anlarız bu şekilde böyle. Ama sen avlandımmış, ahmakmış dedim böyle. Niye? Ya bu Bilal dedi. Bir şey anlaması bu. Habeşli işte bir köle. Kara kuru bir köle. Elde bir şey gelmez böyle. Ancak bir devlere güder. İş yaramaz bir şey böyle. Yapmak. Bak Amri gibi bir kişi buna bedel aldım. Yani yirmi tane Bilal değmez o. Ona verilmez. Bir on altını üstüne verdiler. Seni anlamaz tüccar böyle. Bir güldü. Bir az önce ben bilirim aldın dedi 16, 16 sene sen. 100, 10, 16 öyle. Aldı dedi. Bir, bir az nereye gidecek? Peygamber Hristiyan vermeyecek böyle. Ondan bir az önce koluna girdi. Koltuğuna böyle artık beyni tutmuyor. Şey kalmış. Zor zahmet ayakları sürükte ayakları kaldırıyor böyle. Yanına geldi. Gözer tabi yaşlı bilki halde böyle eler silik geçti matranlar. Biraz artık gelmiş olsunlar bir şey Gelmiş olsun bu şekilde. Asıl birer hep devin alırken yandı kaldı bir şey böyle, tabi medine geç edildi, hep devin alı böyle. Bir de programı, müezzine müezzin, İlk bir numara bana müezzin İslam'da bir ha beşi Ona bu görevi Rüşşullah verdi böyle. Ona ney bir şekilde verdi? Hadifin abişi ezan okurdu. Bilhassa sahibi ezanlarında. Sonra erken okur ezanı böyle. Ezanı okurdu. Uykusuzdu böyle. Yanıyor gizli böyle. Aşık. Giderek peygambenin kapısına. Ya Resulallah es sala, Es-salah. Es sala. Peygamber aleyhissamadetleri muhtemelenler seyirci namazını kılardı. Sonra peygamben uzanırdı böyle. Sadece ne bir kuyruk yapıyor böyle, alnı bu şeyi böyle, alnı böylece, onu da böyle böyle. Eğer aşağı uyuyorsa onun sabedeleri, muhtemeleri. Eğer uyuyorsa, dedi yani böyle yapar, uyandırmaz dem böyle yapar böylece. Hatta bir de gelirdi, yarı sıvadı estalla estalla böyle. Ama yani peygamberi görecekken böyle kapıya bakıyor, Peygamber kapısında, dedi yani çıkardı, derdi gelirlerdi. Ali İsmail'de yürüyken biraba doğru gidiyorduk o kadar da. Hadi biraz başardı böyle adam. Adam başardı. Diyeceğimiz mi hastalandığını mı hastalığı Ali İsmail'in böyle. Yani sonu hastalığında yasal pili zaten çıkamadı. Sabah yine ezan okudu, gene geldi Peygamber kapısında bir hastalığı böyle. Ama bütün eshabının gözleri yaşlandı. Böyle. Resulullah ağır hastalandı. Yani peygambersiz yaşandırım böyle. Alışmışlar peygamber sohbetlerim böyle böyle. O maliyyü alışmışlar da böyle. Bak, Eğeni bırakına bırakıyor böyle. Hatta öyle kadına vardı ki öyle kadınlar Mekke'de olma kadın ufak çocuğu var emzikli bakmıyor böyle. böyle. Kadınlar diye son çocuğunu bir emziriyor. Ama duramıyor Mekke'de böyle. Resulullah'sı duramıyor. Çözür aşağıya kadın benim. Eğeni bırakan, malı bırakan artık yanlıyak ölüm göze alınlar. Resulullah için bu şekilde. Yine sabah Ya Resulallah Ya Resulallah es-salah es-salah aşağı alemimiz bilal Resulullah ağırsa gelemeyecek. Ya be ki namazı kalırsan böyle şey. Tabi Geldi ama konuşamadı. Beşle geldi ama konuşamadı. Tutuldu böyle böyle. İşi de o tıkanan tıkanan böyle tıkandı. Konuşamadı. Şimdi cemaatle bekliyorlar. Hazreti bir ağabey geldi. Resulullah da gelecek. Hatta ha, akşam yaslığı da gelinmişti. Resulullah gelmediği Bakıyorlar böyle. Herkes hüzünlü böyle. herkesinle. Bir an yalnız gelince herkese bir hal oldu böyle sabirde böyle. Nefes tutuldu. Ne uçağa bakalım. Hazreti, Hazreti Ebru'ya e geldi böyle. İşareti. Geç tamaz kılıyor böyle. Konuşamadı böyle. Konuşamadı. Hazreti baktı ki Resulullah gelemeyecek böyle. Kalktı. Nereye gitti? Resulullah'ın makamı yok. Mirab. Hangi Mirab? Ravzaki Mirab. Ramazan Muhtar'daki on mirat zaman oluyor böyle. Öndeki son yapıldı o mirat. On mirat zaman peynirimiz var böyle. Hazreti baktı, mirat baktı. Resulullah o mirat zaman oluyor böylece. Hazreti Bekir yürü mirat ama Resulullah yok o mirat zaman böyle. Dünya kararmış böyle. Ama namazı kılması gerekiyor. Biraz beklediler. Namaz vakit geçecek. Namaza farz, Sahabenin namazı karşı olan hasta özellik duyguları. Hazreti Bekir Mirabe geçti, niyetini yaptı, zor bir tekvi aldı böyle. Allah erkber dedi böyle, ama okuyamıyor, tıkanıyor tabii böyle, okuyamıyor böyle. Erham okuyamıyor böyle. Kendini zorluyor, erham erhamla ile... bakın Allah tabii başladı, bütün sahab alıyorlar böyle bir şey Tabii namaz kılınca derken eteri, vefat etti. O konuya girmemişinde uzun oldukça konuştu böyle. Hazreti Habeşli şimdi yetim kaldı. Onun bir ayrı bir özelliği var. Diğer sahabelerin eşleri var. Çocukları var. İşleri de var biraz böyle. Demesi var. Hurmalığı var. Bahçesi var. Şusu busu var. Onlar nispeten eve gidiyorlar yine evde gene böyle, çoğu çölüş bunlar var böyle Hazreti bir alan bir Resulullah'a vardı hep yanındaydı böyle Hazreti Sefer'de böyle hep yanındaydı böyle hep ona beraberdi Hazreti Biala en fazla onu sarstı böyle bu artık yemek içme ülkenesinde uykuyor, geceler geziyor orada burada nereye baksa Resulullah Efendimiz'in hatırası bilimini verdi böyle duramadı artık böyle, yandı böyle Hazreti Bekir'e geldi halife o. Ya Ebu Bekir ben küredim sen beni satın aldın eğer sen beni kendini nefisliğine satın almışsan senin kölenim. döndüm. Emret senin emrine işini yapayım böyle. Eğer bir Allah'a almışsan Allah'a hibiyet etmişsen bana destur ver izin ver bana o zaman Şam cihette savaşılıyor. Orada şampiyat olmamıştı. Orada, orada, böyle. orada, orada savaşıyor. İzmir bana savaşa gideyim de diğer tarafa şehit olayım da Rüslü'ne kavuşayım inşallah. Ben duramıyorum Rüslü nasıl böyle. Hayır ama almaya başladı. Bile al Eğer sana gidersen biz ne olacak halimiz? Biz ne olacak böyle. Ezan okuyunca acaba Rüslü'ne gelir mi diye bir ona bakıyor sanki böyle. Ümit sanki bizler böyle. Olmayacak ama ümit var böyle. Eğer sen ezanında okulmasemediğinine verede, o zaman bizim de hacibe, binalı biz, biz halime böyle böyle. Eki ederim. Ya halife itate bacı olacak işte böyle. Ama biraz duramıyor medine adam. Yanıyor, yanıyor, yanıyor böyle, yanıyor, yanıyor, yanıyor böylece. Yanısı işkiti olsun üstüne kavuşa işkibir han böyle. Ya diye, yine geliyor karşımsana. Ya eva bekir, Allah aşkına ne olur, bana izin ver böyle, böyle. Ben bu duramayacağım burada Yalvarınca, Allah aşkına deyince peki İblal de böyle. Peygamber'e izin verdi. Kuba'daki müezzini getirdi Hazreti Bülal. Onu da peygamber orada tayin etmişti. Kuba'daki meclidi o zaman. Onu getirdi şey, Hazreti Bülal. Medine'yi o zaman getirdi. Hazreti Bülal Şam'a gitti tabi. Şimdi daha şahfet olmadı. Yani Roma'lılar savaşlar oluyor. Öyle gidiyor ki savaşa yani zırhla giymiyor böyle. Bir şey almıyor böyle böyle. Ama kader takdir olmuş emir, ecel. Ne kadar sakınsan insan kurtulamıyor. Ne yapsan kurtulamaz ölüme tabi Bir gece bir taşa başını koymuş. Toprak yedi dışarıda böyle. Hiç bir şey böyle. Hiç bir şey böyle. Bir taş aynı başını koymuş. Yastık taş. Yatağı toprak. Üst açık tabii. Yapmış, koymuş şekilde böylece. öylece bir tevfikere dağılmış erken uykuya daldı. Rüya gördü. Resul Aysa Mısır'a geldi. Peygamber Hüsnü böyle. Ya Bilal, ne bu hasret? Ne gelmiş beni ziyarete? Bir ben ara vermiştim. Bir kere karar vermiştim. Hemen kalktı. gelin yarasına böyle. Demetse bindi. Durmadan böyle gece gündüz. Bediğimi böyleye. Tam Siyer vaktinde girdi Medine'ye. Siyer vaktinde. İmsak, imsak da olmadan da böyle. Medine'ye girdi. Doğru Kabr-ı Şerif'e gitti. O da toprak zamanı yok. Sanık yok zamanı böyle. Orada ağlıyor, sızıyor orada mezarlayken böyle. İki çürü gelirler. Hasan Hüseyin satılamaktan. Benim torunları böyle. Hazreti Hüseyin küçük olanı Rüyasında derisini görmüştü, peygamci görmüştü böylece. O ağlıyor. Dedem dertini ağlıyor. Hazreti abisi o da görmüş, o da ağlıyor. Bu sefer yavaş, yavaş ağlarken, seçeneği başlayınca, ilk abisi Hüseyin, Hüseyin diyor. ya, Hüseyin, Hüseyin. Sus duyan bak diyor. Annem duymasın böyle. Fatıma Adem istiharlar tabi. Annem duymasın. Annem zaten yanıyor. Dedemiz yanıyor zaten böyle. Annem yakmayın daha fazla böyle. Gel dışarı çıkın dışarı alayım böyle. Tut önünden gel ne edelim. Hadi mezana gidelim. Baklar ki biraz orada mıhtanak böyle. Abi işte orada. Onlar geldi oraya. Devam ağlaştılar. Sızaştılar. Dediler ki biraz amca bedeleşti bunda. Ne oldu bir ezan be. Bir ezan oku da. Dedemiz sanki kabin kalkacak yüzü şekilde geliyor işte. Ezan okursan sen be. Sen bir ezan oku be. Ne oldu bir amca? Dediler okuyamıyor dedi böyle. Çok yalvarlardı. İkisi yalvarlardı. Sarıldılar buna. İlla okudu. Allah çok okudu vakitte 20 şey kuru. Çıktı bir abone ol. Esra okumaya böyle. Yüksek bir çıkıyordu. Yoktu bir ödemiler orada. Çıktı. Öyle bir tabi bir Resulümüzün Resulullah'ın kabirliğine baktım. Tabi. Bunun diyen ebeve baktı ona böyle. Resulullah kabirliyatı yarat da böyle. Bedeni tabi ama. Ruh, aile illiğinde ruhu tabi. Yani Dördü kıbleye bir tekbir aldı böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan okuma ona özel. 10, 10 şartını yapmakta. Ona eşit gelmemiş bir iş tanıyor. Ezan okunan gün böyle. Ve Ezan okunan böyle böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tek bir alınca... Halk uyandı şimdi. Duyulan sesi ne? Çok ses kıyafardım böyle. Uyandım böyle... Kalın koruyacak. Kal bakma. Bilal ezan okuyor. Kal bakma. Bilal ezan okuyor. Bilal okuyor. Bilal, bilal okuyor. bilal okuyor. Ali Resulullah dönümde mi acaba başlayamaydı böyle. İnanamaydı mesela böyle. Başladı. Eşhedü en la ilahe illallah böyle deyince alt çıktı dışarı şu hakkında. Kim çakalı de böyle. Hasta, yaşlı, kadın, çoluk, kim varsa böyle bir ezan okuyor. Bir ezan okuyor bile böyle. Resulullah acaba kalkacak, gelecek mi acaba böyle. Bütün yolda almışsan da oluyor böyle. Şeye geldi sıra. Eşhedü enne muhabbetle diyebildim ben. Hem anamada ben. Dükkânda ben kaldı En şeydir Birisi uğraştı ah. ya dükkânda bir alan başladı, Onun bitememesi lazım aşkı, sevgisi, muhabbeti oturmadı Hep beraberle. Sonra da oldu az bilmem bu Medine vardı. gitti. Peki baş okul mu ezanı hiç mı? en azından ümmetinde Şam'da okudum de. son bir ezan abi. Onun da şansı benim kısırı inşallah. Şam Fethullah'dan sonra Romadan Şam alındı. Peygamber topunu ümmetine müjdelemişti. Hayatta müjdelemişti. Şam Fethullah Şam-ı Şerif yani Şam çok deli bir yer muhtemel, Şam böyle böyle. Had-ı Şerif'e başla bakın, had e böyle. Yani Şam, meden İslam'ın kalbi var Şam muhtemelen. Çok mübarek yeri böyle Şam-ı Şerif'e böyle. Orası giderse yani artık kara günden başlıyor muhtemelen böyle. Çok şey böyle Şam-ı Şerif. Çok oraya girmeyelim, çok uzun konuşayım ki. Şam feth olunca Hz. Ömer, gireyim Şam'a dedi. Peygamber'e mücrediyer böyle. Hazreti bir yanda epey bir asker yanından yani askerimiz sivil tabi böyle, gönüllü herkes böyle. Yolda haber aldılar ki Şam'da veba da çıkmış kolera. Salgın. Şu ölüm var derden. Haber geldi. şu anda durum bu şekilde. Çok kötü oluyor, olmuş. Ölmüyor tabi. tabi böyle. Şimdi Hazreti Amer danışışıcı ne yapalım şimdi? Gidelim mi? Gidelim dönelim böyle? Bir kısmı tehlikeli atmaya kendisi ayet-i dayanarak, ya amir, geri dönelim. Bir kısmı kadenezi olacak. Gidelim. Hastamın önünde iştihadı, peygamberimiz onu soracaklar. O zaman kolay. Ama şimdi işte kendi kararacaklar buna böyle. Hepsi müşehir sahabe-i kiramın. Ama müşehir hata, hata, hata bir müşehir tabi. Hasım iştihadı da, görüşü de yere dönmek. Derler ki ya Amer kayreden kaçılır mı? Şey bana bir örnek verdi. Bir yere gidiyoruz. İki yol çık önümüze böyle. Yolun biri temiz yol. Tehlikesi bir yol. Bir yolu eşkıya var, kurt taba, aslan köpek yapar böyle. Hangi yola gideriz bile bile. E, iyi yola gidiyoruz böyle. İki yol önümüze böyle. Şimdi Şam'ın gelen yol hastalık var böyle. Salgın hastalık var böyle. Bediğinin yolu açık ol böyle. O anda esra ekrandan Haz Hazreti Ah Hazretleri. Abdüman 1 Ah ilk Müslümanlarından böyle. O Abdüriz Alman'a yok eğitmiş. O geldi. Durum bu şekilde. E ben Peygamber işittim Hazreti'de böyle. O işittim. Müz'ü Aleyhisselam Hazretleri bir de veba çıkınca gitmeyiniz. Oradan da dışarı çıkmayınız böyle. Garantina böyle. böyle. Bunu söyleyince, hadis şerif olunca Allah'a böyle geri döndü. Sonra tabi bu hastalık geçten sonra, hastalık tekrar Şam'a geldi. Şam'a geldi. Öğün namazından yakındı. Şam şebe geldi. Şam Beşidine. Emine mi canım yok zaman zamanında. Şam Beşidine. Oraya girdi. Tabi sahabeler ve tabi indir onlara, diğerlerine. Tekrar görmeyen de tabiin sahabeler, tasarlar böyle, meşhur Hüncü'nün tabi dolu, haseme orada. Vakit oldu, geliştiğiniz sahabeler geldiler, hastemere. Haseme, halifeye bir şart ama tabi böyle. Din yolunda ama şart böyle. Ya derler emire müminin, müminin emiri yani amire, Ne oldu? Bak biraz burada, biraz orada böyle, mescid böyle. Bir kenardan böyle. Bir kenarda, göz yaşlı böyle. Ya emire müminin, ya emir, falan söylerim. Bak Bilal'ın burada. Ne olur? Sen halifesin. Ona emret. Bir yazın okusun be. Bir yazın okusun böyle. Şu asıl saadet bir dönüş yapalım. Asıl saadet yaşayan böyle, böyle, böyle. O halifin yaşayan burada böyle. Çağırmakan Bilal buraya. Geldi. Bilal çık. Ya Ömer yok. Çık. Emir tabi. Vacit olayım böyle. Emir tabi benim. Çıktı muhtemelen Hazır Bilal'ı geçti. Işte. Orada Okur diyezler böyle, ama uzun süre okmazı böyle. Durar dura durar biri al durar biraz okuda ama bütün orada bulunan sahabeler sanki asıl saadeteler, restlerin zamandalar böyle. Meşhur bir bilirsek ki Medine mirasları böyle, biraz ezan okuyor, biraz sonra Peregan namaz kılıyorsunlar böyle. Bütün sahabeler düştü işte başları sakalında yaşlar doluyoruz böyle böyle. Üstü üslamıyor böylece böyle. Onu gören tabi'in, yani şan-ı müslüm olmuş, hem görmemiş, ama öyle bir hava oldu ki orada, var bir hava oldu. Ona gören tamasetler, onlara ağlaştılar. Hep ağlamışlar böyle. Hasım kendine geldi, dedi ki ya geçecek ama namaz vakti geçecek. Namaz kaldı böylece. İşte peygamber aşkı bu böyle. Tabii bizler o da bulunmadık hayatta. Niye layık değilmişiz mutlaka böyle. Layık değilmişiz betimle. Ondanmış layıkmışlar o şeyler böylece. Hiç olmazsa peygamberimizi sevmek mutlaka sevmek, böyle. Peygamberimizi almak, savaşları getirmek aleyhissam, savaşları şerifleri mutlaka böyle. Allah'ın sağlıkları bunu bunu getirmek arayabilir mutlaka böyle. Elle geldiği kadar böylece bunu getirmek. Bir de peygamberimizin sünneti, seniyesine sarılmak böyle böyle. Yoluna gitmek böyle. böyle. Onun sünneti sarılmak böyle. Namaz olsun, namaz süneti olsun, böyle dine süneti olsun, her şeyi her halde böyle, her halde mutlaka böyle. Yaman Malik Hazretleri üşşüitler, genesi hiç kabız yedi ömründe hakikaten böyle, hiç ömrüne kabız yememiş. Yaman Ali diyorlar, hayatı yani mesela bazı evleri kabız kesmişler, buyurun, yemiş. Ne yemiyorsun? Lütfü nasıl kabız kesilir bilmiyorum diyor. Onu yedi gibi nasıl yedi bilmiyorum. Sünnetten çıkmayayım, onu yemiyorum. Bak, bak, böyle. öyle. nasıl suyu içerdi? Yeme nasıl yerdi, böyle. Nasıl otururdu? Nasıl kalkardı? Nasıl yatardı, böyle. Nerede otururdu? Nerede israat ederdi? Neyi nasıl yerdi? Hazreti Peygamber'e, böyle. Bunları Eylül Sünen'de bulurlar. Eylül Sünen, Eylül Sünen'de bulurlar, böyle. Peygamber'e, bu da, böyle. İnşallah... Bir tane muhtemelen eline gelip inşallah böyle herhalde sevmeye çalışalım. Üç türlü sevgi var mühtemelen. Üç türlü sevgi. Biri hubb-ı tabi deniyor. Hubb-ı tabi. hubb sevgi anamaya bir arka. Bir tabi. Doğal bir sevgi. Hubb-ı tabi. Bu insanı değil bu böyle. Hubb-ı tabi. Hubb-ı tabi kişi evladını sever. Herkes sever. Kedi sever, yaratır, köpek sever, yaratır. Yavrusun efendiler. Hubb tabi, tabi bu. Bunun sebebi yok. Bu hubb bu böyle. Hubbe nefsi var. Nefis namına buna şeyme. Yani kadın karı koca gibi beğenmesi, belirli şeymeleri. Bu da nefisten gelen bir sevgi böyle bu böyle. Bu da ele diyelim böyle. Üşün üstü hubb kesbi deniyor. hubb kesbi. Kes, kazanç böyle. Yani düşünen, taşınan, böyle uğraşarak o sevgi etmek böyle. Bu bir kesbi böyle. İşte Allah sevgi, Peygamber sevgisi, bu bir kesbi böyle. Yani kişi Allah'ı alaşu alar, kişi Peygamber'i alar, savaşta getirir, hayaline getirir, her şeyini getirir, çok Peygamber anlar. O zaman Peygamber sevgisi ben gelme başamadı böyle. Bu bir kesbi, bu bir tabidiy Peygamber sevgisi böyle. Yani doğuştan değil böyle. Doğuştan değil bu. Kişi peygamberlerine bağlandıkça, andıkça, savaşı getirdikçe, onun sünnetine sarıldıkça. Mesela namazda evinize çekmek, bak sünnettir. Peygamber çekmiş bunu, bunu sünneti yapamıyor. Be be be. Ne okuyun, süpürüz okuyun bilir mi? Be be. Bak sünnet mesela böyle. Öyle mesela sünneti var, ikinci sünnetleri var böyle. Yani sünnete sarılma gerekiyor bunlar böyle. Kimin ne yapıyor? Canım farzıyla be, bu sünnet bu be. Ne demesi yani Resulullah bunu yap, yap diyor peygamberi. Az de böylece böyle. böyle. Bir gencin biri peygambere, Ali Sultan'a kendini aşık olduğunu sen ediyken Gencin biri öyle zannediyken işin böyle. tabi tabii nişanlı kişiler bu rüya da görmek istiyor ancak yani artık onlar alçıyor tek. Bir de alçız ama gripse ikizlarmızdır onlar böyle. Bir de peygambere görülen rüya hak rüya böyle. böyle. Şeytan. Sen şimdi giremiyordun herhalde. Böyle. Giremeyebilirdin Başka her rüyeye şeyden karışabilir. Ama bir insan peygamberi görüyorsa hak bir odur herhalde. Haktır, gerçek herhalde. Bu gençler artık onu okuyor, bunu okuyor. Ondan sonra buna sonra ne okuyayım, ne yapayım de Resulullah yanda göreyim. Herhalde bunun bir dua tavsilerı bir şekilde. Ama dua ayrı bir mesele meseldir. Günümüzde dua kitapları günümüzde mesela böyle. Ticara amca basılık bunları verecek. Şu okursan şöyle bulursun böyle olur böyle. Hiç çalışmış yapamam böyle. Şu okursu boğa ödersin borcunu. <gülüyor> Nasıl saçmalık mı tanım ben ya? Bu an kabul edelim bakan mesleği de bunlara böyle. Şartlar var bunlara bunlara böyle. Bu gönüllü an tabi göremiyor tabi muhtemelen. Yolun ki filan memlekte bir alim var. Yani evli keşif hali. eli kulüp kalp ehlidir. Manevi bir alimdir. Ona bir sor bakalım diyorum adam. Çok uğraşıyorsun buna. Ona geliyor. İşte efendim bir derdim var. Hayrola? Ben resimlerimde çok aşıkım. Bir anını görmek istiyorum böyle. Bakıyor. Onun kalbini görüyor ama o. Keşfem böyle. Kalbinde yok o şey madem böyle. Diyor ki peki sen şişine kadar ne yaptığını görmek için? İşte şunu okudum, bunu okudum, şunu şunu yaptım böyle. Çok şey sayıyor böyle. Gördün mü göremedim boş okumak olmaz diyor. Ne olacak kolay ama okumak olmaz. Ne yapacağım diyor. Akşam yemeği diyor çok tuz yedi akşam. Tuzlu yiyi yani. akşam yemeği Akşam böyle. Yemeği çoban ne yersen diyor böyle tuzunu bol at böyle alt böyle belli. Tuz yedi diyor. Yemeği diyor. Olmasa ama su içmedi böyle. Tuz çok tuzlu yedi diyor su içmedi ayak böyle. Ya diyor ne görüyorsun böyle diyor. diyor. Böyle diyor. E bakıyor kolay bir şey bu be. çok kolay bir şey bu. Var bir diyor annesi varmış ya da ne mi yaptın işte şunu şunu yaptım ketvaka ne ketvakan tuzlu avuçta. Tabii oğlum ben restorancı başlıyorum yanda ketvaskan bunun böyle ya olur olur bir şey olurmuş böyle var ya alimse olmuyor böyle oluyor tuzdan böyle başı kasi yani böyle ağzı işi midisti böyle su içmi yatıyor uyuyama özü gelir mi bir aslan böyle kalkır yine göremez böyle O alimler gidiyor başka bir kasabaya gidiyor oraya böyle. Hatta göremedim. Bir nasıl şey gördün? Hep suya su gördün diyor böyle diyor. Çeşme gördün, akarsu gördün, hep suydu. Bir gün suya gördüm. gördüm. Bakarım diye işin su diye yanıcı diyor. Bak su gördün ama böyle. Ne böyle? Öyle.